Bismillahirrahmanirrahim. Fellebitha fissicni bid'asinin ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir ve hapishane bir nevi medrese-i olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayi hayatı halikımız bize ihsan ediyor ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip Beş farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmezsek, ne kadar hilafı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve misane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin. Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati bazen bir gün ibadet ve fani bir saati bâkî saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşları ile teselli bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyango'da o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hisseder daha var ve uhrevi mukadderat beşer piyangosunda, Hüsnü Hatimiye mazhar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna, 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan, haddü hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin. Bu mes'elede hapishane müdürleri ve ser gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları, Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden adamların, idare ve inzibatı, on namazsız ve itikatsız yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen, ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş. İkinci meselenin hülasası. Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi'nin güzelce izah ettiği gibi ölüm o kadar iyi ve zahirdir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir. Öyle de bu zemin yüzü dahi, acele hareket eden kafilelerin yollarında, bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i hal ve keşfetmiş. Bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden, ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet çaresi var ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kat'î ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki. Ölüm ya idam-ı ebedidir. Hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut, Başka bir bâkî âleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir haps-ı münferit ve dipsiz bir kuyudur veyahut yahut bu zindana dünyadan bâkî ve nurani bir ziyafetgah ve bahistana açılan bir kapıdır. Bu hakikatı, Gençlik Rehberi bir temsil ile ispat etmiş. Mesela bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi her halde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al daracına çık veya daimi hapsi münferit puslasını tut bu açık kapıya gir ve yahut sana müjde Milyonlar altın bileti sana çıkmış, gel al diye, her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzle görüyoruz ki, birbiri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da, dar ağaçlarını basamak yapıp, o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini, orada büyük ve ciddi memurların kat'î haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada, bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bir ittifak beraber pek ciddi ve katı diyorlar ki. Eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız yeseniz, bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanı ile getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiye namelerdeki duaları ve evratları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde, ihsan-ı şahane olarak her biriniz, milyon altın biletini alacağınızı, görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi, o zehirin sancısını çekeceğinizi, bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'î haber veriyoruz." diyorlar. İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat-ı Nev Beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını, yüzde yüz ihtimal ile sefaet ve haram ve itikatsızlık ve pıskta devam edenler, tövbe etmemek şartıyla ya idamı ebedi ahirete inanmayanlara, veya daimi ve karanlık hapsi münferit, Bekay ruha inanan ve sefaette gidenlere ve şekaveti ebediye ilamını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimaliyle kati haber veren, başta ellerinde nişani tasdik olan hatsiz mucizeler bulunan yüz yirmi dört bin peygamberler. ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini, Keşf ile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar kaddesallahu esrarahum ve o iki kısım meşahiri insaniyenin haberlerini aklen kat'i bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve mantıkan yakînî bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler o muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur Yirmi senedir en muanit felsefaları ve mütemerrit zındıkları susturan edzaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez. Müctehitler ve siddikiyinler bil icma mütebatiren nev insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaat azime ve bu üç taifî ehlakikat. Ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve aali heyetlerin fermanlarıyla verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadet ebediye giden onların gösterdikleri yol olan sıratı müstakimde gitmeyenler yüzde doksan dokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki. İki yolun hadsiz muhbirlerin kat'î ihbarlarıyla en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadet-i ebediyeyi kazandıranı bırakıp, en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekavet idaimi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun, bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle, yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikati hal budur. Biz mahpuslar, bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 10 ve 2-3 sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin ramına ve inadına, bir iki saat müddeti hapsi, bir iki gün ibadete ve iki üç sene cezamızı, mübarek kafilenin hediyeleriyle, yirmi otuz sene bâki bir ömre ve on ve yirmi sene hapiste cezamızı, milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip, fani dünyamızın ağlamasına mukabil, bâki hayatımızı güldürerek, bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmağa çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi, cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahetçi ve vatana muzır zannettikleri adamları, bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler.